Kardeşlerim, muazzez müminler. Eşhaya baktığınız zaman, ibadetlerimizi yeniden okuduğunuz zaman göreceksiniz ki, her yöneliş, her takarruh, her oluşunuz, her erişiniz kainatın sahibine vuruç, ona yükseliştir. وَفِالْاَرْضِ عَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ Yeryüzüne baktığınız zaman temaşa etti Suyun buharlaşmasını göreceksiniz. O bir ayet sizi Allah'a götürecek. Şu kadar canlı türü var. Bir kısmı suların dibinde yaşar. Bir kısmın karada, bir kısmı havada. Bütün bunların rızkı var. Kainatta şu kadar defalar sofralar kurulur. Hepsinin varlığına uygun kalmlerde, gıdalar bütün bu yaratıklara taksim edilir. وَفِي الْأَرْضِ عَيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ Baktığınız zaman, kainatın her karışında, her zerresinde ayetler göreceksiniz ki o işaretler ruhunuzu kainatın sahibine taşıyacak. ve أَنْفُسِكُمْ عَيَةٌ Ruhunuzda ayetler göreceksiniz. Neden gözleriniz görür? Neden kulaklarınız işitir? Bir elf parçası olan diliniz konuşur da neden elleriniz konuşmaz. Bütün bu organlara, bu sistemleri, bu programları yükleyen kim? Kendi içinizde, ruhunuzda, algılarınızda, her şeyinizde, her zerrenizde, hücrenizde ayetler var. Onlar sizi kâinatın sahibine taşır. Sonra Üçüncü perde ise semada Rızıklarınız göklerde, asıl ruhumuzu kainatın sahibi, ibadetlerle gökyüzüne taşımayı ister sizler. Ve rızkımızı da semadan isteyiniz. esvab <gülüyor> adiyat var baktığınız zaman. İnsan oğlu zanneder ki rızkım yüzünde. Ne kadar biriktirirse o kadar rahat olacağını düşünür. Eşya onunla Allah arasına el imanında Sıkan yoksa perde olacaktır. Kainatın sahibi, eşanın hakimiyetinden kurtulun. Hakka, ubudiyyette, hürriyete ulaşın. O halde kırın zincirlerimizi. Ayağınızdaki parangaları kırın. Allah'a özgür bir şekilde yönelin ve yücelin. Ve fiş semâ-i Rızıklarınız da semâda yani kainatın sahibi bizden ruhumuzu gökyüzüne bağlamayı istiyor Allah'a halife olacak Allah'a halife olunca eşyaya rızka yeniden bakacak yeni bir anlam yükleyecek onun içindir ki İstanbul Paris'ten farklıdır onun için ki Şam-ı Şerif Londra'dan farklıdır çünkü İstanbul'da çünkü Şam-ı Şerif'te Ruhunu semaya bağlayan, yüreklerin inşa ettiği şehirler vardır, mahalleler vardır. O mahallelerde yetim çocuklar için evlenmek isteyen ama çeyiz için para bulamayan kız çocuklarının halini düşünen, ihtiyacı gidermek için vakıf kuran, yüreklerini O'na göre taksim edilecek Size vaad edilen de semada Cennet de semada Cemalullah da Allah'ın rızası da semada O halde onu kazanmak için Hürriyeti Hakkakullukta arayınız Kur'an-ı Hakim Üç çerçevede Yeryüzünde Ruhumuzda ve semada Bu hakikati bize anlatın. Bununla alakalı müşahhas bir, bir hadiseyi sizlere arz edeyim. Zamanşeri diyor ki bu ayeti tefsir ederken Esma'yı nakletti. Basada bir camiden çıktım. Karşıdan bir devenin üzerinde arabi geliyor. Beni görünce mey racu bu adam kim diye sordu. Dedim ki Min beni esma Sonra dedi ki, nereden geliyorsun? Min مَوْضَعِنْ يُتُلَا فِيهِ كَلَابُ <gülüyor> Allah'ın ayetlerinin her köşesinde tilavet edildiği mescidden geliyorum dedim. O halde bana dedi ki, derenin üzerindeki o arabi, اُتُلُ عَلَيَّ Bana o ruhu. Rüzgardan bahsediyor, bulutlardan bahsediyor. Rızkınıza işaret ediyor. Kaldırın diyor. hürriyet Allah'a kullukta arayın diyor. Devam ettim. وَفِيْسَّمَاءِ رِزْكُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ ayetine gelince orada dur dur dedi bana madem ki rızıklar semada Allah bize cenneti vaat etti o rızıkları onun yoluna verirse indi o beni Boğazladı devesini, gelene gidene bu deve Allah yolunda, sadaka dedi. Kimin ihtiyacı varsa buradan alsın çağrısında bulundu. Her karışını, her parçasını dağıtıverdi devesinin. Sonra kılıcını aldı, yayını aldı. Onları da parçaladı, ayırdı gitti. Aradan şu kadar yıl geçti. Harun Reşit ile birlikte hacca gittim. Beytullah'ın etrafında tavaf ediyorum. Arkadan bir ses, nail, zarif bir adamın iniltisi. Baksın ki yıllar önce Basra'da camiden çıkarken vamtu va'dumu yeter dedi, orada dur orada bir şeriatu şigaru koparttı kad vacedena ma va'adena rabbuna bu ayette bize va'd ettin rızıklarınız da, cennette cemalullah'ta semada dedin verdim bütün dünyalıkları yollara düştüm seni arıyorum cemalini arıyorum şahit ol ki va'd ettiklerini Allah Azze ve Celle yerlerin ve göklerin sahibi olarak yemin ediyor. Nasıl konuştuklarınız hakikat görüyor, duruyorsunuz. Şüphe etmiyorsunuz ki konuşurken o ifadeler sizindir, ağzınızdan çıkıyor. İşte onun gibi yer ve göklerin sahibi de yemin ediyor ki Allah'ın vaat ettiklerini bulacaksınız. Cenneti de görecek insanlar, cemali de görecek. Yine o Arabi feryat ediyor, diyor ki, ya subhanallah, kimlerle reddediyor Allah'ım. Tekrar ediyor. Kim seni kazanlandırdı Allah'ım. Üç defa tekrar etti. Sonra bir inilti Ve Arabi'nin yere yıkıldığını ruhunu teslim ettiğini gördüm. Eğer inanıyorsa namaz sizi günde 5 beş defa alır semaya götürür. Verdiğiniz her mal, her sadaka sizi Allah'a götürür. size böyle bir suret getirir. Böyle bir şekil getirir. Eğer ruhumuz semaya bağlanırsa ayaklarınız yerde, ruhunuz gökyüzünde. İşte o zaman dünyayı yakıp kavuran bencillikten kurtulacaksınız. Milletler, devletler işte o zaman bencillikten kurtulacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a bakarsanız, onun bütün bu şahsi değerlerden unsurlardan azale bir ruha sahip olduğunu görürsünüz. Çünkü ayakları yerden peygamberin, ruhu sürekli semada, kainatın sahibinin cennetini, cemalini temaşa ediyor. İşte onun en müşahas örneği. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bir şeyi yasaklayacaksa, önce kendi yakınlarından başlıyor. Faizi kaldıracak, amcam Abbas'ın faizi ayaklarının altında yani siz aileniz, eğer toplumda bir şeyi yasaklayacaksanız, önce ailenizden başlıyorsunuz. Eğer bir nimet var, bir menfaat var, onu insanlara, topluma taksim edecekseniz, önce dışarıdan başlıyorsunuz. Sadaka bir nime, sadakada bir fayda var. Allah Resulü Aleyhisselam, kainatın sahibinin ayetleriyle sadaka tevzi ediyor ailesinden birisi sadaka kurmasını ağzına aldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselam ona doğru yöneliyor o sadaka malı, o fakirin, o fukaranın, o kimi, kimsesi olmayanın hakkı ağzından çıkar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de malları da Sonra Allah Resulü Aleyhisselam hadiseden haberdar olunca kızının evine gidiyor. Diyor ki yavru, köleden daha güzeli nisan öğreteyim. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersen, cenab Hak bütün ihtiyaçlarını giderir. Buyuruyorlar ki, لَكَ السَّبَحَكِ اَيْتَهُ بَدْرٍ Kızım, Fatım, tercih edecek, yetimleri düşümecek. Allah Resulü Aleyhisselam, Menke'yi fetheder. Amcası Abbas yanına gelir. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Sık aileyi, hacılara su dağıtma hizmetini bize verdiğin gibi, hicabeyi de versem ya Resulullah. Hicabede bir gelir var ama su dağıtmak sadece Allah rızası için. efendim Kamcasına itifat etmez. Sonra arar, Osman bin Talha'yı arar, Osman bin Talha. Amcası ister ama Kabe'nin anahtarlarını, Hicabi görevini yakınına değil de onu Kabe'ye sokmaya ama o hizmeti daha iyi bilen Osman bin Talha'ya verir. Yani kardeşlerim, ruhumuzu yeryüzünden, semaya bağlarsanız o zaman bencilliklerden kurtulacak Allah Resulü Aleyhisselam gibi bir imana, bir şuura yüzünü yeniden imar ve inşa edecek hakikati sahip olacağız. Onun için ile İslam'ı münceliydin. Gelin yeniden İslam diyelim. Yeniden Müslüman olalım. Kelam-ı Allah'ın ayetlerini kıldığımız her namazı attığımız her adımı Allah için mi kendimiz için mi yeniden